Emmare nefsin galip sureti 1 Mana alemi itibarıyla nefse emmare'nin tagutu ahlak ve tabiatiyle yaşadığı hayvanın suretine dönüşür. Maddi bedenin suretinin hakikatinden uzaklaşır. 2 Beyincik içerisindeki kirpi suretinde nefsin istek ve arzularının eşit azimlerinin okları fiile geçireceği azanın sinir sistemi içerisinde hükümran olmasıyla derhal kalp kendisine has suretinden çıkar, lekelenir. Azasının işlemesiyle de ruh mes olup, işlediği işi kendisine galip olan hayvanın suretine dönüşür. Gazap itibariyle köpek eşit tazılaşır, şehvet itibariyle dumuzlaşır. 3. İsteğine kavuşması için nifak ve riya, Eşit gösteriş fasıfları yüzünden bukelemun veya da maymunlaşır yahut da tilkileşir. 4. Bütün bunlarda galip gelmesi için helal haram demek sizin mideye celp ettiği gıdalar sebebiyle diliyle otları karıştırıp yiyen inek suretine girer. 5. Şeytaniye nefsi itibarıyla her bir an başka başka hayvan suretine girer. Bütün bunlarda maksadına ulaşmadığı zaman sırtlan, eşit kaplanlaşır. Hırs, haset ve ihtirasından dolayı kurt olur. Faaliyetinde başarısız olursa akrepleşir. Kendi kendini sokar, intihar eder. Başarılı olduğu takdirde bir taraftan karga ve papağan gibi kendini temize çeker. ayak gibi onunla göründüğü güzel ahlakla kamuflaj yapar, ve zehirli yılan gibi sokar. 6. Şeriatin eşit İslam dininin aleyhine döndüğü için kırk ayak gibi onunla göründüğü güzel ahlakla kamuflaj yapar. İnkarını gizlemekte timsah suretine dönüşür ve ahtapot gibi gayrın kanını emmek için ona yapışır. Ve artık ene ben der, kendi kendine tapar yahut en çok korktuğu yahut en çok sevdiği gayrına tapar. Levvame nefsin ne galip ne mağlup sureti 1. Zaman zaman ilahi buyrukları işiten, emmari nefsin tagutu, yaptığı işlerin sonucunu düşünüp korkar. Korku kendisine telaş, elem ve mahcubiyet verir. Yaptığından pişmanlık duymasıyla, beyincik içerisindeki kirpi suretinde nefsin azimlerinin, korkudan dolayı fiile geçiremeyeceği azanın, sinir sistemi içerisinde zayıf kalmasıyla derhal lekelenen kalp, ruhun derin merkezlerinden kopan nurani parıltıları akseder, kendisine has suretine dönüşür. Aza'nın nefsin azmini yerine getirmemesiyle de ruh, mesten kurtulur. Nefs, kirpi gibi kılıfına çekilir, cansız gibi halsiz düşer. 2. Eğer levvame, eşit kendi kendini kınayan nefs, Korku, mahcubiyet ve utanç hasletleriyle hissen inandığı yahut müşahede ettiği ilahi buyrukların kılıcıyla adam akıllı korkup teslim olursa, korkusu sevgiye dönüşür. Şirk, nifak ve riyadan, tevhid, ihlas ve takvaya sarılır. Utanç, korku, mahcubiyet halinde diliyle söylediği, eşit zikrettiği lafzın telaffuzundan, mesela Allah Allah değişinden nur kıvılcımları, dimağın içerisinde hayvan suretinde olan his ve duyguların üzerine şimşekler gibi yağar, teker teker planlanan çizgi ve suretleri siler, artık önceki menfi tüm istek ve arzuları imha eder. Tevbe ile, takva ile ilhamlanır. Levvame nefsin vasıfları mülhemeye dönüşür. İlhamlanan nefsin sureti 1. Mülheme Eşit ilhamlanan nefs, ilahi buyrukların kılıcıyla adam akıllı korkup teslim olduğu, korkusu ilahi sevgiye, inkarı imana, şirk, nifak ve gösterişi, sıdk ve ihlasa döndüğü halde, diliyle söylediği, eşit zikrettiği lafzın telaffuzundan, mesela Allah, Allah deyişinden nur kıvılcımları, dimağın içerisinde hayvan suretinde olan his ve duyguların üzerine şimşekler gibi yağdığı andan itibaren, basireti, eşit kalp gözü açılır, melekler vasıtasıyla konuşturulur. İlahi buyruklar nefse öğretilir. 2. İlahi sevgi ve emirlere teslim olmak, sıdk ve ihlas nisbetinde feraseti, eşit dimağın içinde altıncı hissi açılır. Ve bu açılışla, önceden hayal zannettiği uhrevi saadetleri, cenneti, cehennemi, azap ve sevabı gözüyle görür gibi olur. Mutma inne, eşit sükunet bulan nefsin sureti. 1- İlahi sevgi ve emirlere teslim olan, sıdkı ve ihlas nispetinde feraseti, eşit dimağın içinde altıncı hissi açılan ve bu açılışla önceden hayal zannettiği uhrevi saadetleri, cenneti, cehennemi, azap ve sevabı kalp gözüyle gören mülheme nefse, bir taraftan şeytan, bir taraftan melek musallat olur. 2. Başta ilahi inayet olmak üzere Kamil Mürşid, mülheve nefse şeytan tarafından gelen vesveselerin yollarını kapatma usulünü Salik'e bildirir. Salik de gördüğü, işittiği zihni ışık ve telkinleri sarfı nazar edip, benliğini şeyhinin benliğine, İradesini onun iradesine fena buluncaya kadar derc etmekle mutmain olur, eşit sükunet bulur. Artık şeytanın kaçmasıyla melek, salik'in kalbi içinde oturur. Oturan, kamil mürşidin ruhaniyeti olan melek, şeyhinin vazifesini görür, irşad eder. Nurun kalbe girişinin manası da budur. Radiye Nefs'in Sureti 1. Mutmain olan ve sükunete eren ruh, kalp ve akıl, şeyhin vazifesini gören ruhaniyetinin, eşit meleğin emir ve yasaklarını, kemali teslim, kemali ihlas ve kemali mehabbetle kabul edip rıza gösterirse, derhal mutmainne nefs, radiye makamına atlar, eşit geçer ve basireti tamamen açılır. 2. Basiretin açılışı anında önceden, hak ve gerçek gördüğü madde alemi hayale, hayal zannettiği mana alemi ise hakikate dönüşerek bariz bir surette görülür ve eşyanın hakikati ortaya çıkar. Dünyanın fani olması, ahiretin baki olması, hatta arş-ı âlâ dahi görülür. 3- Dışarıdan yine şeytan, ilka ettiği vesveselerle salike, benlik hissini verir, kutup olduğun, şu oldun, bu oldun der. Salik, onun telkinlerini kabul ederse, işi istidraca dönüşür. Artık ruhaniyetten değil, bizzat madde aleminde cismani buluşmakla şeyhinin emir ve telkinlerini kabul ederse, râdiye olan nefse dini tatbikatlar aşırı derecede sevdirilir. Önceden zorluğa katlanarak işlediği taat ve ibadetin zorluğu zeval bulur. Merdiye nefsin sureti 1. Bizzat madde aleminde cismani buluşmakla, şeyhinin emir ve telkinlerini kabul eden, dini tatbikatlar aşırı derecede kendisine sevdirilen, önceden zorluğa katlanarak işlediği taat ve ibadetin zorluğu zeval bulan, merdiye nefsinin nazarında, eşit itikadında, dünya o kadar küçülür ki kocaman yer küresi yumurta kadar küçülüp değersiz kalır. Uhrevi saadetin kazanılmasına vesile olan bir nafilenin işlenilmesi, dünya kadar değer kazanır. 2. Burada artık madde alemi bitmiştir. Madde ve hatta arşın çok fevkindeki emir alemine latifeler yükselmiştir. Radiye nefs merdiyeye dönüşmüştür. Yaptığı ibadetinin semerelerini müşahede eder ve ibadullahın içerisine girmiş olur.